İstanbul yapımı. Dağ bu keçin. Hungary. gelen gibi de Kızgın demirler işkence Zaten. Ne dikiyorsun de... Ayşe Gültezi? <gülüyor> Senin pantolonunun söküğünü dikiyorum. Ne dikeceğim? Öyle mi? Özür dilerim. <gülüyor> Bu kadar üzüleceğini bilseydim daha dikkatli ya yani. <gülüyor> Ona ağlamıyorum. Arkası yarı yüzünden ağlıyorum şapşal. Hmm, dalga geçiyor senle. Haksız da sayılmaz. Ne diye her şeye ağlıyorsun? <gülüyor> Gidin başımdan Gül Ayşe. Hiç çekecek halim yok ikinize birden. Toyo öldü zaten. Aa, başın sağ olsun. <gülüyor> ee, ne yapalım? <gülüyor> Biz de istenmediğimiz yerde durmayız. Değil mi Çakır? <gülüyor> ...işte sinemaya ilk gidişim böyle oldu. Ay, bu kalabalık... ...bu kuruluk bitmeyecek galiba. Umarım bilet kalır bize de. Patlamış mısır ister misin Çakır? Siz sırada durun Necati Bey, ben gidip alırım. Her seferinde peşlerine takılmasan olmaz sanki. Ne anlayacaksın sinemada? Ne o? Sesin soluğun çıkmıyor bugün. Hayalet arkadaşın tatile mi çıktı? Bu filmi beğenirsen daha sonra seni sessiz filmiyle de götürürüm belki. <gülüyor> Keyfiniz yerinde bakıyorum. Alın bakalım gizlerinizi. Çakır, film başlayınca isterse perdede görünenleri anlatabileceğimi söylüyordum. Ama o benle konuşmak istemiyor. Aa, neden ya ediyorsun Çakır? Bak, Necati Bey nasıl düşünüyor seni? Çok ayıp. Şu teyzelerime Necati Bey'in iki dülüne anlatabilmek için neler vermezdim. Ama aşk ikisinin de gözlerini kör etmişti. Ne haber Çakır? Filmi seyrediyorsun. Torbukacı. Sessiz ol Çakır. Şş, sessiz ol Çakır. Çanta gibi her yere taşıyorlar seni bakıyorum. Eee <gülüyor> Necati Bey'imiz de buradaymış ne güzel. <gülüyor> Şş, hadi kalk gidiyoruz. Kalksene be. Hey! Şimdi sar mı oldun? Kalk hadi. Olmaz Torbukacı. ...teyzem hemen fark eder, git buradan. Deli misin, kıyamet kopsa fark etmez şu anda, hadi. Teyze, Gülayşe e, e, teyze. Ne var Çakır? <gülüyor> Tuvalete gitmem gerek. İyi, git o zaman. <gülüyor> Pastiğim bitmeden dönmek zorundayız, ona göre. Ya döneriz, döneriz. Hey anlat bakalım sultan'dan ne haber? Hiç. Neden utanıyorsun anlamıyorum ya. Aşık olmak güzel bir şey. Hem hem dostum değil mi ben senin? Ben de dalga geçmek için soruyorsun sandım. Aşk ciddi bir şeydir çakır. Ee, veriyor mu bari sen onu söyle. İki tane. Son gelişinde sivil sineklerini besleyip beslemediğim sordu bana. O Cafer'i kendi elleriyle besliyormuş da. Neyle besleyecek misin? Kendi kanınla mı? Ben de onu sordum. ...kolumun üstünde sivrisinek lokantası açacak kadar iyi kalpli olmadığımı söyledi. <gülüyor> o da... ...o da beni buna rağmen sevdiğini söyledi. Ne? Vay canına. Eee sen ne dedin peki? Hiç. hiç. Hiç mi? Ya sen delisin Çakır. Kız sana sevdiğini söyledi. Sen öylece durdur mu yani? <gülüyor> Kusura bakma ama ben sultan bile olsam bakmazdım sıratına bir daha. Beni sevdiğini söylemedi. Daha kadar... Yani... ...sandığın anlamda söylemedi. Daha, daha ne yapsın? Offf aman uğraşmaya bile değmezsin aslında. Bak sinirlendiriyorsun beni, sinirlenince de karnım acıkıyor. Gelmedik mi senin turşucuya da? Aslında turşu kokusunu almaya başlamış olmalıydık. Yeri yanlış hatırlıyor olma? Hayır canım, böyle şeyleri hiç unutmam ki ben. Yürüyelim biraz daha. Olmazsa demircinin oraya geri dön. Yo yo yo, turşu yemeden hiçbir yere dönmem ben. Sene böyle? Yani, Neredeyiz biz? Ne bileyim ben? Aa bu da kim böyle? Nereden çıktın sen ufaklık? Tabelayı okumadın mı? Okuyamam. Körüm ben. Kör müsün? E peki ne işin var sokaklarda tek başına? O senin görmediğin tabelada inşaata girmek tehlikeli ve yasaktır yazıyor. Anladın mı? Hem tehlikeli hem de yasak. İnşaat mı? Ev mi yapıyorsunuz? Hayır. Apartman dikeceğiz buraya. Adın Hı. ne senin? Çakır. ...burada oturacaksınız demek. <gülüyor> Olur mu öyle şey Çakır? Biz inşaat işçisiyiz. Biz yaparız başkaları oturur. Sonra da başka binalar dikeriz. Böylece sirer gider. Para için yapıyoruz bunu. Çok zengin olmalısınız öyleyse. <gülüyor> Gönlümüz zengin tabi. Hadi bakalım sen durma burada daha fazla hadi. Neden yasak burada durma? <gülüyor> Bırak da dursun biraz. İnşaatı dinleme, koşuna gitmiş besbelli. gitmişti de tabi. Sürekli bir şeyler yapıyorlardı ve yaptıkları her şeyi bir ses çıkartıyordu. İnşaat yeri benim açımdan bir lunoparktan farksızdı. Onları dinlemeye öylesine daldım ki her zaman sürekli saniyeleri sayan ben zamanın nasıl geçip gittiğini fark etmedim bile. Ortadan kaybolmuş olan darbukacı geri gelmese akşama kadar da fark etmeyecektim. Neredesin sen Çakır? İki saattir seni arıyorum. Hadi dönelim artık. Filmin sonuna yetişmek isteyen sendin. Olamaz. Saat dört on getir Ne? Nereden bildin la saçı? Benim gitmem gerek. Git bakalım. Tek başına dönebilecek misin eve? Dönebilirim tabi. Dedek miyim ben? Bizi de kimse adam yerine koymuyor ha. Neredeyiz daha bu kacır? Nereden bileyim ben? Bir bu eksikti. Nasıl döneceğiz sinemaya şimdi? Geciktik zaten. Hep senin yüzünden. Yok canım. Bizi buraya kadar getiren sensin. Üstelik benim yüzümden gecikmedik herhalde. İşçilerle muhabbete dalan ben değilim değil mi? Soracak kimse de yok ki ortalıkta. Hem film çoktan bitmiştir zaten. Sinemayı bulsak da fark etmez. Eve dönmenin bir yolunu bulmamız gerek. Yoldan geçen birine bizim ev nerede diye sor istersen ha? Bana kalırsa sen o evi unut artık. Ve sokak çocuğu olmayı hazırla kendini. Dalganı geç hala. ...kaybolduk diyorum sana. Ne yapacağımızı düşünsene. Sen düşün. Ben başımın çaresine bakarım. Sanatın var benim. Ha? Şurada sofak ortasında bir de kum gırdatmaya başlasam... ...dünyanın parasını kazanırım. Sense tek beceri bildiğin saati söylemek. Onu da saat olan herkes yapabiliyor zaten. Of. ...neden yardımına ihtiyacım olduğu zaman ...bir işe yaramazsın. Bu kadar üzülme Şakır, fena mı? Aslan. Sıkıntıdan patlamıyor muydun o evde zaten? Hem, hem istersen birlikte dolaşırız ha. Ben darbukacı alırım, sen de paralarını toplarsın. Sokaklarda yaşarız. Bana mı olur? Hem istediğin kadar inşaat sesi de dinleyebilirsin basmanlarında. Ne diyorsun ha? Sen ve ben. İşin seni. De... Nasıl kaybolduk anlayamıyorum. <gülüyor> ah Darbukacı. Hı. Senin de burnun turşu kokusu alıyor mu? Ya hem başımız belada diyorsun hem de mideni düşünüyorsun. Ne turşusu? Saçma ama. Turşucuyu bulamadığımız için kaybolmamış mıydık? Ya. <gülüyor> Bak senin turşucu tura çıkmış galiba, sana buraya doğru geliyor. Tabii ya, onun için kaybolduk demek ki. Sen aptal olduğunu için kaybolduk, turşucunun suçu yok. Seyyar turşucunun yol işareti olur muymuş? Ne konuşuyorsun kendi kendine ufaklık? Aa, aa, sen o geçen günkü kör çocuk değil misin yahu? Yolunu mu kaybettin evlat? <gülüyor> demek meraklı turşucu delikleri bu olsa gerek. Ne arıyorsun burada tek başına? Tek başınaymış. Tabii biz adam birize. ya. Siz daha önce demircinin biraz ilerisinde değil miydiniz? Demirci mi? Hangi demirci? <gülüyor> Evladım seyyar turşucuyum ben. Bazen orada bazen burada dolaşır dururum. Neden sordun ki? Ona yolumu nasıl kaybettiğimi anlattım. İstanbul'un en iyi kalpli turşucusuna rastlamışım. Saatler sürse de sonunda birlikte evi bulduk. Çan Oğlum neredeydin yavrum öldük meraktan Şükürler olsun Rabbim. Enişte geldi tamam. Çakır geldi Çakır oğlum iyi misin çok merak ettik seni aramadığımız yer kalmadı Bütün mahalleyi ayağa kaldırdık senin yüzünden Ben karakola arayıp bulunduğuna haber vereyim Ay itfaiye de, i̇tfaiye de aradı İtfaiye baradı. ben parklar ve bahçeler müdürlüğünü de aradım Ay Arif. sular idaresini de arasaydım bari sen senin yüzünden oldu bütün bunlar. Bari konuşma. E, bağlayacak halim yoktu ya. Filmin ortasında kaçıvermiş işte. Ayaklarımı karasular indi sokak sokak onu aramaktan. Müahklığınız bir karış havada zaten. Güvenip de çocuğu emanet eden de kabahat. Zaten ben demiştim gelmeyelim buralara diye gelmeyelim dedim. Çakır bak oğlum bu yaptığın hiç doğru değildi. Artık köyde değiliz. Kimse kimseyi tanımaz burada. Bak hepimizi ne kadar meraklandırdın. Ya sana bir şey olsaydı? Bir şey olmadı ama baba. Evet ama olabilirdi. Teyzenin yanından ayrılmamalıydın. Sorumsuzca davrandığını kabul etmelisin. Bak teyzen de çok üzüldü. Sana olan güvenimizi sarsın. Ve geri kazanmak istiyorsan böyle bir şeyin bir daha tekrarlanmayacağına söz vermelisin. Ayrıca... Ayrıca bir daha yaparsan değil evden odandan bile dışarı çıkamazsın. Böylece annem konuyu özetlemiş oluyordu. Bu arada darbukacı da böyle durumlarda hep yaptığı gibi ortalıktan sıvışmıştı. Yani anlayacağınız dışarıdaki ilk serüvenim pek de iyi sonuçlanmamıştı. Şşşt! Çakır! Uyansana! Of. Amma da din uykum varmış be! Çakır! Ne var? Ne oluyor? Darbukacı kes Sabah oldu ya, duymadın mı? Of, başından. Saat daha beş buçuk. Uykum var benim. Hadi kalk, kalk. Hafta olacaksın uyumaktan beri. Hadi kalk. Daha beş buçukmuş. Köydeki horozların sesi kısıldı ötmekten. Ne? Köydeki horozları sen de duyabiliyor musun yani? Tabii duyabiliyorum ya, ne sandın? Ben müzisyenim. Müzisyenlerin kulağı iyi olur. Müzisyeni sevsinler. Sabahın köründe kafa ütülemekten başka numarasını görmedik. Sabahın körü sensin. Hadi kalk bakalım gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Evet kalk kalk kalk kalk hadi hadi dışarı çıkacağız kalk kalk. Yeni misin? Annem gebertir beni. Aman ana kuzusu ne olacak? Ben ana kuzusu değilim. Hem ana kuzusun hem de verdiğin sözleri tutmuyorsun. Ne sözü vermişim ki ben? Hani sultana gidip onu sevdiğini söyleyecektin? Sabahın beş buçuğunda mı? Hem ben söz vermemiştim. Aynı zamanda da yalancısın ha. Aman bana ne canım öf yalvaracak değilim ya. Ne Aman ne halim varsa gör. Aa, aa, bak yine uyuyor ya. Şşş kalksana be kalk hadi kalk ya. Darbukacının beni ikna etmesi üç saat sürdüyse benim de teyzelerimi ikna etmem iki saat sürmüştür sanırım. Hem niye korkuyorlardı ki? Alt tarafı üst kata çıkacaktım. Ayrıca akşam zılgıtı yedikten sonra kaçmak için fırsat kolluyor olamazdım herhalde. Geldin geldin patlama. Aa Çakır hay ola bir şey mi istemeye geldin? Sultan evde mi? Hay evde Allah'ın cezası. Başımın etini yedi sabahtan beri zaten. Hadi gel, gel seni odasına götüreyim. Sultan, sana söylemek istediğim bir şey var. Sen ağlıyor musun yoksa? Hayır, ağlıyorsun basma ya. Ne oldu? Annem Cafer'i kovdu. Ne yaptı dedi? Onu pencereden aşağı. Ama. Ama neden? Nasıl yapar bunu? <gülüyor> tamam ağlama artık sultan. Çok uzağa git demiştir. bakmadın mı aşağıya? <gülüyor> Annen izin vermemiştir tabii. Lütfen yapma. Gelir gelir. Belki de buralarda bir yerlerde saklanıyordur. <gülüyor> Öldürmeye karar verdim. Ne? Şu çoban öyle şey? Bak. Dinle beni. Dinle. Onu bulacağız. Ben bulacağım. Gidip geri getireceğim onu. Nasıl bulacaksın? Gözlerin görmüyor ki Kulakları Kulaklarım işitiyor ama. Onu hemen tanırım sesinden. Olur mu? Evden çıkmana bile izin vermezler. Kaçarım. Fark etmezler. Onu bulabilir misin gerçekten? Tabii bulabilirim. Sen yeter ki ağlama artık. Şimdi gideceğim. Ve sana söz veriyorum. Akşama kalmadan çekirgenle birlikte döneceğim. Böylece dünyanın en yürekli kör çocuğu... ...dünyanın en önemli çekirgesini aramak için yollara düştü. Bildiği tüm sokakları dolaştı. Defalarca kaybetti yolunu. Defalarca tekrar buldu. Balık! Gaze Balık! Canlı canlı. Balıkçı. Bir çekirge geçti mi buradan? Çekirge mi? <gülüyor> Taze balık. Yo yo. İki tarla faresiyle bir tesbih böceğe geçti sadece. Canlı canlı. Nereden bileyim ya? Çekirge bekçisi miyim ben? Ha balık sorsan neyse. Canlı canlı. Taze balık. Çekilge mi? E, yok canım, hayır hiç duymadım. Bu dükkanın gürültüsünden tıkır tıkır, çekilge falan işitmek mümkün değil Niye sordun? Ne arıyorsun burada, yine mi yolunu kaybettin? Cafer! Cafer'i arıyorum da. Evladım, Cafer de ki. Cafer bir çekirge. <gülüyor> Allah Allah, çekirge dedin, sese gelir mi hiç? Bu çekirge farklı, konuşabiliyor. Siz sokak sokak dolaşıyorsunuz. Hiç rastladınız mı ona? Vallahi bugün bütün İstanbul'un dolaştım neredeyse ama... ...hiç konuşan çekirgeye rastlamadım. Doğrusu konuş bir yanına da rastlamadım ama... da hiç rastlamadım. <gülüyor> dur. Dur, dur, dur. Bekle oğlum, evladım. Soluklan bir dakika. Allah Allah. Tuhaf çocuk. Turşucuk. Eh, Lahana, biber, Çekirge mi? Köydeyken bir keresinde bulut gibi gelip tarlaları istila etmişlerdi. Sonraki kış kırıldık açtıktan pis mahluptur. Sevmem. Neden sordun? Akşam olmuştu ve dünyanın en üzgün kör çocuğu... ...dünyanın en önemli çekirgesini bulamadan... ...süklüm püklüm geri dönüyordu. Affet beni sultan. Sözümü tutamadım, bulamadım Cafer'i. Duğrum sanmıştım. Affet. Sultan... ...artık ağlamıyorsun. Ama bu daha da beter. Konuş benimle sultan lütfen. Yarın yine ararım Cafer'i. Bulamazsam sonraki günde ararım. Hep ararım. Bir şey söyle Sultan ne olur. Eve dönünce işittiğim bütün o azarlar... ...dünyanın en mutsuz kör çocuğunun... ...umrunda bile olmadı. Çakır neyin var senin? Hiç. Kaçmana kızlık Ha. Ama sen ağlıyorsun. Ağlamam ben Basbaya ağlıyorsun işte Yüzüne dokunsana Evet Gerçekten de ağlıyordum Ve Ve o gece öylesine mutsuz Öylesine mutsuzdum ki Hayatında bir kere bile ağlamamış olan ben Bir gecede bütün ağlamalarımı ağladım <Gülüyor> Yok. Hayırdır inşallah. Ne hayır olacaksa şu hayırsız seyirde. Necati, aç dedim sana. Açsanın kapıyı, izin benim aç. Boşuna saklanmayacaksın Necati. Biliyorum içeride olduğunu. Günlerdir izletiyorum seni. Yirmi yıllık karını aptal mı sandın? Yirmi yıllık mı? ne? Karın kapıyı memur bey. Açın Nasıl kapıyı. açacağı yok. Açın kapıyı polis. Nasıl buldun beni Necla? Ne buldu. Ne oldu? Polisi duyunca korktun tabi değil mi? Neden korkacakmışım? Banyodaydım. Hı. Karımın ruhsal dengesi pek yerinde değildir Hı? Memur Bey. Sizi de boşu boşuna buralara Hı. kadar yormuş. Ne? Hay üstüme iyilik, sağlık. Şimdi de kalkmış deli diyor benim için. Kanına işlemiş yalancılık. Doğasında var. Asıl sen delisin. Seni iki yüzlü seni. Tutuklayın onu Memur Bey. Hakkınızda suç duyurusu var Necati Bey. Hı. Bizimle birlikte merkeze kadar gelmek zorundasınız. Öyle olsun. Ama bilin ki suçsuz birini tukluyorsunuz. Sonunda gerçekler ortaya çıkacak nasıl olsa. Gerçekler ortada zaten. Söyle ne yaptın de çaldıklarını adi dolandırıcı. Nasıl inandın sana nasıl. Gençliğimi harcadım senin için. Domuz. Hadi beni düşünmedin hiç. da bu düşünmüyorsun. Evet senin yüzünden telef oldu yavrucaklar. Ayyedir inşallah. Teyzelerim öylece kalakalmışlardı. Hayatlarında dinledikleri en acıklı radyo piyesi buydu belli ki. Tabii hemen devamını duymak için pencereye koştuk. Bağırma bütün mahalleyi ayağa kaldırdın. Çocuklarımız eşek kadar herif oldular, ne telefonması? olması? Bağırım, az bile bağırıyorum. Ben bağırmayayım da be. kim bağırsın ha? Adi hırsız! Yoo, hırsızın bile kendine göre bir namısı vardır. ...senin gibi kendi karısını dolandırıp kaçmaz. Hayır, Sen hırsız bile olamazsın aa, pis türüngen. Affet beni Necla, bak her şeyi açıklayabilirim. Aa, aa, aa, aa, aa, aa, Açıklayacakmış, neyi açıklayacaksın pis abi. Ay Vay, başımıza gelen, tövbeye. İşte arkası yarının son bölümünde de dinledik. <Gülüyor> Belliydi böyle olacağı zaten. Sizi <Gülüyor> anlatmaya çalıştım ama ha. bana inanmadınız. Ya. Hayır olamaz bu. <Gülüyor> Bir de bana... Evleneceğimizi söylemiştim. Ay bana da bana da. <gülüyor> Aa ne dedin sen? Ne yani? Sana da evlenme teklif etti? Ve sen bana söylemedin. Alçak. Aa asıl sen bana söylemedin. Benden gizli gidip onunla buluşuyordum. Öyle değil mi? Hain. <gülüyor> Necati Alçak ikimiz de kandırdı. Biz hala birbirimizle didişiyoruz. <gülüyor> Kardeşim. <gülüyor> Ay ne kara talihimiz varmış. <gülüyor> <gülüyor> yeter. Yeter susun. Ha, şimdi beni de ağlatacaksınız. Üzülmeyin. Yeni bir kart zampara bulursunuz kendinize nasıl olsa. Necati ha. Bey gibisini bulamazlar babaanne. Onlar ağlıyordu ama ben sevinçliydim. Hem Necati Bey'den kurtulduğumuzda... ...hem de teyzelerimin bana inanmamakta hata ettiklerini... ...anlanmış olmalarına. Enişte. Fiknat teyze iyi değil. <gülüyor> i̇yi değil mi? Zaten o her zaman iyi olmadığını söyler durur. Biliyorsunuz en azından yirmi senedir... ...bugün yarın öleceğini söylüyor. Öylesi değil işte Bu sefer ciddi galiba. Ciddi mi? Ablamla Ayşegül yanındalar. Kur'an okunsun istiyor. Gelip bir baksan iyi olur. Allah Allah. Anne neyin var? Ah. Nazım'ım gelmiş. Seni son kez görmeden gideceğimi sanmıştım. Annen ölüyor oğlum. Aa, yapma böyle anne. Bir şeyin yok senin. Ne oldu bir sancın mı var? Kalbim, kalbim ağrıyor. Her zaman her gün ağrıyor, her gün ağrıyor derdi. Sabahtan beri tek lokma yemedi. Dün gece de bir şey yememişti zaten. Ne kadar hasta olursa olsun tek öğün aksattığını görmemiştim. Doğru. Fil gibi yerdi. <gülüyor> Aşk konuşalım. Belki biraz uyuyabilir böylece. Öyle görünüyor ki annemiz pek iyi değil. Ben gidip Şahistan'ımı çağırayım bari. O Kur'an okumayı biliyordu. Aman aman çağır kadıncağız kesilmeden boyasın koca karı cennetini. <gülüyor> <gülüyor> Uf ya Şahistan cadısı sağlamadım. <gülüyor> Kalp sektesinden götürür be. <gülüyor> Şahistan'ımla <Şu gülüyor> falan olmaz o iş. Doktor çağırmak lazım. Sağ duyuyorum daha da yetişti, neyse ki. <gülüyor> gidip doktoru arayayım bari. Siz de bu arada bir şeyler yedirmeye çalışın. Gitme oğlum burada kal. Zaten çok geç çok geç doktor için. Sen kal Nazım ben gidip ararım. Zehra gitmeden geldi otur biraz yanıma bakayım. Ay. Seni öz kızım gibi sevdim. Son bir kere sarılayım doya doya. Bana da sarıl bana da. <gülüyor> ben de seni seviyorum anne. Yalnız şimdi bırak da doktoru arayayım. Nazım. Efendim anne. Gel de sarıl annene. Ay. Ölmeyeceksin anne. Doktor birazdan gelir. Ay. Ya bari ölür ayak yalan söyleme anneye Nazım. Çakır nerede? Torunum. Gel yavrum. Bak babaannen çok hasta. Ölüyor artık. Kızlar siz de gelin böyle bakayım. İyi ki istemeden birbirimizi kırdık ama. Sizi de kızlarım gibi sevdiğimi bilirsiniz. Şuraya bak. Ölüyor mu aşka mı geliyor belli değil. <gülüyor> Darbukacı dalga geçip duruyordu ama... ...onun da hali pek iyi sayılması doğrusu. Sürekli öksürüyordu. Üstelik hafifçe topallamaya da başlamıştı. Annem doktora ne söylediyse 10 dakika içinde geldi. Babaannemi uzun uzun muayene ettikten sonra... ...odadan yüzünde bizimkileri yasa sokmaya yetecek bir ifadeyle çıktı. Korkarım annenizin durumu pek iyi değil. Ne yani? Nesi var? Gribal enfeksiyon. Nasıl yani? yani? Şey öyle yani. Grip mevsimindeyiz biliyorsunuz. Sadece grip mi yani? Ölmeyecek mi? Ne ölmesi? Bunca senelik doktorum bu yaşta bu kadar sağlıklı bir kadına rastlamadır. Tabii ya doktor dedin. Hep sağlıklı kadınlara rastlar zaten. <gülüyor> ben kendimi muayene ettireyim diyorum ama bu doktoru pek gözüm tutmadı. Araba falan çarpmadıkça en az 40 sene yaşar bana sorarsanız. Antibiyotik yazıyorum. Bol bol da su içsin. <gülüyor> Hepimizin şaşkınlığını bir düşünün. En çok da babaannemin kendisi şaşırmış gibiydi ölmediğini. Öyle ki şaşkınlıktan antibiyotiğini ve bol bol suyunu içtiği günler boyunca bir kere bile hasta olduğunu söylemedi. ...bense başka bir şeyin şokunu yaşıyordum o sırada. Babaannem yatakta oflayıp puflarken... ...onun inip kalkan göbeğini görmüştüm hayal miğer. Göbeği çok kocaman olduğu için şaşırmış değildim tabii. Daha önce evin içinde biçimleri sesebildiğim hiç olmamıştı. Renkleri ilk defa görüşümün hikayesi ise... Dur bir dakika. Onu anlatmadan başka bir şey soracağım. Demin şayeste Hanım'ın lafı geçti de... ...Sultan'dan söz etmiyorsun hiç. Ona ne oldu? Gerçekten de baba... ...görmeye başlayınca unuttum bu kızı yoksa? Olur mu hiç öyle şey? Tersine olup bitenleri ona anlatmak için can atıyordum. Bu yüzden de son vukuatım unutulur unutulmaz ona koştum. Biraz önce anlatmayı düşündüğüm şey de buydu zaten. Sultan hala konuşmuyordu. Mavi gözlerini bana dikmiş öylece duruyordu. Neler olduğuna dünyada inanamazsın Sultan. Artık çınçınım yanımda değil bak... O olmadan da yürüyebiliyorum çünkü. Hem saniyeleri saymam da gerekmiyor. Bravo. Şimdi kesin hayran olmuşsun sana sultan. Çinçin olmadan yürüyebilen bir erkek. Bir kız başka ne ister? Sen de sevinmedin mi buna? Hem seni de görebiliyorum artık. Sen çok çok güzelsin. Gözlerin gökyüzü gibi mavi. Çok güzelmiş. Beyimiz güzelden de anlar oldu. Başka kız görmüş gibi. Artık gözlerim gördüğüne göre... ...daha kolay bulabilirim Cafer'i. Neden hiç konuşmuyorsun Sultan? Beni affetmedin mi hala? Boşuna uğraşma Çakır. Konuşmaz. Konuşmaz Allah'ın cezası. Ay amma sıcak olmuş burası. Şu camı aralayayım biraz. Sen yanındayken de kendini camdan atmaya... ...kalkışacak hali yok ya... İşte tam o anda, birden yüzlerce çekirgeşli bir bulut gibi doldu odanın içine. Ben henüz hiçbir şey anlamamışken tanıdığımdan beri ilk defa sultanın gözünü işittim. <gülüyor> Bayesli anında düşüp bayılmıştı. Bir çekirge istilasının bu kadar sevindirici olabileceği kimin aklına gelirdi ki? Peki şimdi ne yapacağız bu kadar çekirgeyi? Sayalım. Bunca zıplayan mahluk'u saymak kolay olmadı tabii ki. Ama saydık. Tam 852 tane çekirge vardı. Kutsal hayvan şu çekirgeler. İşte sultan sonunda yine mutluydu. Gerçi benim sayemde değil ama Olsun. Çekirgelerin Cafer dışındaki 851'i sultanların evinde kısa bir süre misafir olduktan sonra... ...başka yerlerde başka ateşler yakmak için yeniden yola koydular. Şahestan Hanım da Cafer'i atmak şöyle dursun... ...bir daha korkusundan çekirgeler hakkında kötü konuşmaya bile cesaret edemedi. Bugünkü çekirgelerin yeşil rengine güzel güzeldi değil mi? Pira mı Sundarbukacı? ...artık kırmızıyı da görebiliyorum. <gülüyor> Anlamadım. Peki bu kaç? Seni göremiyorum ki. Hem neyim var senin böyle? Ne gün geçtikçe kötülüyorsun. <gülüyor> Sen daha iyi biliyorsun neyim olduğunu. Ne demek istiyorsun? <gülüyor> Gel kız birileri taşınıyor gene buraya. Ay Gülenşe evet. gidip bakalım hadi. Gidip bu seslerde ne böyle? Vay be senin kulakların hala işliyor muydu? He? Ben gidip bakacağım sen burada bekle. <gülüyor> git bakalım <gülüyor> git bu Bekarmış Şahistan Hanım söyledi. Ay, Necati Bey'in dairesine taşınıyor. Allah gözümüz haydi. Hadi tamam artık. Allah sonumuzu hayır eder inşallah. <gülüyor> Kenan çekilsenize ben de bakmak istiyorum. <gülüyor> Gözleri görmeye başladı ya. Her şeye bakmak ister oldum meraklı. <gülüyor> Sakma pencereden Çakır uyma sen onlara. Aman Allah'ım televizyon değil mi bu kız? Aa vallahi televizyonu da var. Nesi var? Ay ne kadar yakışıklı. Ay bana bakıyor galiba. Ama saçmalama bana baktı bir kere. Bunlar da ne böyle? Ay, ne olacak adamcağızın eşyaları işte Çakır. Onu söylemiyorum. Şu yukarıdaki pırıltılı şeyler. Pırıltılı şeyler önceleri varlığından bile kuşkulandığım yıldızlardan başka bir şey değildi. Hayranlıkla yıldızları seyrettim bir süre. Önce saymaya çalıştım. Olmayınca bu işi sonraya bırakıp onları darbuk anlatmak için odama geri koştum. Mısın? Yıldızları gördüm. Ya oldu. <gülüyor> Git başımdan. Hadi. Ama aman, ne oldu ki? Ben ne yaptım sana? <gülüyor> Öldürüyorsun beni. Daha ne yapacaksın? Ben <gülüyor> mi? Ben mi öldürüyorum? Saçma ama. Hem, hem iyi olacaksın. Bir şey yok ki. Yıldızları saymama yardım etmeyecek misin? Baba. Başlatma yıldızlarından şimdi İyi falan olmayacağım Biliyorsun bunu Yolun sonuna geldik Artık sen dedim Kalbukacım <gülüyor> Neler söylüyorsun Sus Dinle Dinliyorum Söyle Darbukacı. Nereye kayboldun? Oyunun sırası değil. Darbukacı. Darbukacı o günden sonra bir daha hiç gelmedi. Baba. Neden gitti Darbukacı? Bilmem. Belki görünür olmadı ortaya çıktı diye. <gülüyor> Belki de... Artık ona ihtiyacım kalmadığını düşündüğü için. Sana ne söyleyecekti sence? Bilemiyorum. Belki de söyleyeceğini kendi de kestiremiyordu. Çok öyle incelikli biri değildi. Vedalaşmayı beceremeyeceği için öyle yapmış olabilir. Dinle dedi ve sustu. Şimdi düşünüyorum da belki... Belki de başka bir şey söylemeyecekti. Dinle. Dinle. ...dinle diyerek söyleyeceğini söylemişti zaten. Sana dinlemeni mi öğütüyordu yani? Tam üstüne bas. Dinledin mi peki? Başlangıçta evet. Ama sonraları... ...gözlerim daha iyi gördükçe... ...ben de görmeye alıştıkça... ...dinlemeyi biraz unuttum galiba. Dinlemek unutulur mu? Unutulmaz belki. Ama ben unuttum işte. Unuttuysan tekrar hatırlayabilirsin demektir. Bilmem. Aslında... Neden olmasın? Belki siz de biraz yardım etseniz... ...ne de olsa kulaklarınız benimkilerden daha genç. Hem ayrıca durumum o kadar umutsuz da sayılmaz. Çünkü şimdi bile ara sıra... ...gözlerimi sımsıkı kapatınca... ...ama kaşlarım yanaklarıma değecek kadar sıkı... ...böyle işte. O zaman çok uzaklardan da olsa... ...bir bu atığın gırtısı çarınır gibi oluyor kulağıma. Aslında sanki şimdi de Aa. yanlış mı duydum? Baba, baba onu duyuyor musun yoksa sen? Aa. Yanıldım herhalde. Hani yardım edecektiniz bana? Hadi siz de yumun gözlerinizi, kulaklarınızla açın ağzına kadar. Açtım Tamam. Tamam. Tamam. Siz de, siz de duyuyor musunuz? Sen de mi uyduruyorsun Hayır, bana da öyle geldi. sanki. Olmaz ki. Aa, sana da mı öyle geldi hocam? Evet. Yok, yok. Bir an yani kendimizi hikayeye fazla kaptırdık herhalde. Çakır! <gülüyor> Amma yaşlanmışsın, atarım. ...ayacaktım <gülüyor> az kalsın. Hey, çok da çirkinleşmişsin. Pişt. ...şu yandaki da kim? Ha? Alo, alo beni duyuyor musunuz? Alo! daha Darbukacı. Darbukacı adlı oyunumuz sona erdi. Bir başka oyunda buluşmak üzere... ...hoşça kalın sevgili dinleyenler.